Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Botanitopya'ya bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasına hoş geldiniz. Anlatıcınız ben Benan Kapucu. Botanitopya.gmail.com Elektronik posta adresim. Ee, aynı adı Twitter ve Instagram hesaplarımda var. Buradan her zaman bana yorumlarınızı, görüşlerinizi iletebilirsiniz. Ee, biliyorsunuz programda değindiğim kimi konuların özetlerini ve görsellerini de bu adreslerden paylaşıyorum. Ee, sevgili dinleyiciler bugün sizi Botanik tarih açısından değerli bir belge niteliği taşıyan Flora Greca kitabından bahsedeceğim Doğu Akdeniz florası ile ilgili bir eser Hatta bir başyapıt diyebiliriz 1806 ile 1840 yılları arasında hazırlanmış 18. yüzyılın sonları ve 19. yüzyılın başlarında yapılmış bütün botanik kitaplarını sayarsak Flora Greca'yı ilk sıralara koyabiliriz rahatlıkla Napoli Üniversitesi'nden, e, üniversitenin botanik parçasında küratörü olan e, botanik profesörü Michele Tenori bir yazısında şöyle diyordu. Klasik sanatın ve bilimin merkezi Teofrastos'un, Homerus'un, Aristoteles'in, Fedias'ın, Praxiteles'in doğduğu topraklar dünyanın en ayrıcalıklı full ödüllendirilmiş olmayı hak ediyor. Ee, uzun yıllar birlikte çalışan e, ressam ve bilim insanların çabasıyla bu ayrıcalıklı Flora'yı anlatan Flora Greca gerçekten de hem botanik bilimine katkısı e, hem de sanatsal niteliğiyle en değerli kitaplardan birisi. E, az sayıda basılmış e, eksiksiz olan sadece üç nüshası kalmış bugüne kadar onlardan biri de e, Avusturya'da bir e, ulusal kütüphanede korunuyor. Flora Greca e, projesini başlatan kişi, e, Oxford Üniversitesi botanik bölümü profesörü, e, yine aynı zamanda botanik bahçesinin de küratörü olan John Siptrop. Ama tamamlayamamış, e, genç yaşta ölümüyle e, ilk bölümün metinlerini yine tanımış bir botanikçi, e, Sir James Edward Smith üstlenmiş. E, yedinci bölümü Robert Brown, son üç bölümü ise John Lidley. E, ...tamamlamış. E, John Siptrop... Varlık, ...varlıklı bir aileden geliyor. E, babası Humphrey Siptrop da... E, ...Oxford Üniversitesi'nde... ...yine botanik... ...profesörü. E, John... E, ...da Oxford eğitim görüyor. Buradaki öğrenimi tamamladıktan sonra... ...Edinburgh'da tıp okumuş ve buradan... E, ...botaniye yönelmiş. Paris'te... ...Logardin de Plante'da çalışmış. Sonra... Montpellier'de eczacık üzerine çalışmış ve doktorasını botanik üzerine Göttingen Üniversitesi'nde tamamlamış. Ee, bu dönemde biliyorsunuz botanik hala tıbbın bir alt dalı olarak görülüyor ee, ve antik şifa kitapları esas alınıyordu. Ee, Almanya'da birkaç ay kaldıktan sonra 1786 yılında en bilinen antik el yazmasını yani kodeksi görmek için Viyana'ya gider ve Diyos Korides'in bitkilerine modern isimler vermeye karar verir. E, bu arada dinleyenler hatırlayacaklardır e, e, milattan sonra birinci yüzyılda bizim topraklarımızda e, Anavarza'da e, doğan Diyos Korides'i ve onun Demateria Medica kitabının ilk resimli nüshası Kodeks e, Giuliani'yi bir programda anlatmıştım. E, merak edenler Açık Radyo'nun web sitesi üzerinden o programın kaydına da ulaşabilir. E, TORK'ta Viyana'dan Ulusal Kütüphanesi'nde işte bu kodeks üzerinde çalışmış. Bu arada Ferdinand Bauer'le de tanışmış. Bauer'da o sıralar Josef von Haken'in Şömbrün Sarayı'nın bahçelerindeki ender bitkilerin resimlenmesi için çalışıyordu. Bu çalışmasının sonucunda da daha önce bitki ressamlığı tarihini anlattığım programda da bahsetmiştim. Ferdinand Bauer, "Icones Plantarum Rarorum kitabını e, ortaya çıkarmış. E, bu da önemli bir e, flora kitabıdır. E, bitki hesamlığının tarihi açısından. Daha sonra Siptorp, e, Ferdinand Bauer'i yeni çiçekler bulacağına inandı. E, Yunanistan'a ve Türkiye'ye bir keşif yolculuğuna çıkmaya ikna ediyor. E, Yunanistan, e, Ege Adaları... Kıbrıs ve Batı Anadolu'yu kapsayan bir rotadır bu. E bu e, gezi rotasını ve buldukları bitkileri toparlarken bilgi edindiğim kaynakları da söylemişsin unutmadan. E, Asuman Baytop'un 18. yüzyılın ikinci arasında Doğu Akdeniz bölgesinde bir bitki toplayıcısı John Sipthrop e, makalesinden yararlandı. E, İngiliz botanikçi William Thomas Starr'ın 1967 yılında yaptığı bir çalışmayı özetlemiş o da. Ayrıca e, Martin Ricks'in The Golden Age of Botanical Art ve Taşen yayınlığından çıkan A Garden of Eden kitaplarından da yararlandım. Evet, e, Siptorp'un bitkilerini resmeden Ferdinand Bauer e, bugün Çekya olan e, Moravya'da büyümüş. A.B. Francis ile birlikte İngiltere'nin en iyi e, bitki ressamları e, arasında sayılıyor. E, kardeşlerin yaptığı ilk e, bitki resimlerin çoğu bugün ...Viyana'daki Liechtenstein Müzesi'nin koleksiyonlarında korunuyor. E, Flore Rijka için e, Sip ile çalışan Ferdinand e, ardından Matthew Flanders'ın keşifiyetinde de yer almış e, ve Avustralya'da gitmiş. E, ağabeyi Fransız ise Sir Joseph Banks'in görevlendirmesiyle Kiev Kraliyet botanik bahçelerine atanmış ve bütün yaşamını e, botanik, anatomik çizim ve resim yaparak sürdürmüş. Ee, 1786 yılında e, Doğu Akdeniz'e doğru yola çıktıklarında John Sipthorpe 28, e, Ferdinand Bauer 26 yaşındadır. İki genç maceracının yanında e, Sipthorpe'un akrabası olan amatör bir bahçıvan ve botanikçi olan John Hawkins de vardır. E, Hawkins de e, aynı zamanda Horticultural Society yani bahçelik toplumda. ...kurucularından biridir. E, Napoli'den geçerek... ...ilk önce gemiyle Girit Adası'na... ...geçerler. E, o dönem en önemli liman kentlerinden biri olan... ...Smirna'ya yani... ...İzmir'e varmadan önce de... ...Ege Adalarına ve Atına'ya doğru bir rota çezerler. E, Sip Torp'un... ...profesörlüğünde de önek olan... E, ...William Sherratt da o yıllarda... ...İzmir konsolustur. Hatta bu yöreden bitki toplayıp... E, ...örneklerini... İzmir, Seydiköy'deki evinin bahçesinde yetiştirilmiş olması da bilinen bir isim. Ee, İzmir'den sonra Kuzey'e, Bursa'ya doğru gitmişler. Ve e, o yıllarda adı e, Herodot'un da verdiği isimle Mont Olympus olan Uludağ'a tırmanmışlar. E, Siptorp e, yol boyunca bitkileri toplar. Bauer'de presleyerek kurutur. E, Bauer'in arazide... Kurşun kalemle çizdiği bitki ve hayvan resimleri de en az bu kitap kadar değerlidir. Çünkü yol şartları içinde çalışıyordu elbette. E, sahada bitkileri renklendiremeyeceği için e, renkleri kendi yaptığı kodlama sistemine göre not almış. Notlarında her rengin hangi tonda olduğu bir numaraya karşılık geliyor. O yüzden bugün Oxford Üniversitesi'ndeki Şerardiyan Kütüphanesi'nde korunan o çizimler bir sürü numaralarla doludur o çizimin etrafında. E, Sip Torp ve ekibi Uludağ'da keşif yaparken e, mor renkli Klematis Viticella'yı yani ak asmayı da bulmuşlar. E, ak asma düğün çiçeği ailesinden İngilizce'de Virgin's Bower e, ya da işte Bakire Mahremi Türkçe e, anlamıyla Anadolu'da Yakmuk denen çok yıllık tırmanıcı bir çiçek türü. Onun görselini ben Twitter'dan size paylaşmaya çalışacağım. Ee, sonra Bursa'dan İstanbul'a geçmişler ve kışı burada geçirmişler. Ee, kentin ormanlık alanlarında ve tepelerinde küçük küçük keşif gezileri yapmışlar. Ee, ve çoğa çiçeklerinden koyu pembe primula vulgaris bulmuşlar burada. Bu ekibin İstanbul'daki keşiflerinden bir tanesi. Ee, tabi bu arada şifalı bitkilerin izini süren Siptorp İstanbul'dayken ee, ...Mısır Çarşısı'nı ve aktarları da gezmiş. Ee, burada satıldığını gördüğü tıbbi bitkilerin latince adlarını ve halk tıbbında kullanım biçimlerini de kaydetmeyi ihmal etmemiş. Ee, 38 bitkinin latince adı var listede. Ee, mesela işte Melisa Byzantina var, dağ çayı. Arumakulatum, e, yılan yastığı, iris, e, salvia officinalis yani ada çayı... Ligusru Vulgari, Kurt gibi uzayıp gidiyor. Asuman Bavitop'un makalesinde tümü var bu listenin. Evet sevgili dinleyiciler bir müzik arası verip biraz soluklanalım. Thomas Albinoni'nin Adagiosunu dinleyelim. Birazdan tekrar beraberiz. <gülüyor> Merhabalar tekrar 94.9 Açık Radyo'dasınız Botanitopya'da 18. yüzyılda Sip Torp ve ekibinin bizim topraklarda yaptığı keşif gezilerinden ve buldukları bitkilerden konuşuyoruz. Evet İstanbul'daydı ekip sonra buradan tekrar denize açılıp 14 Mart 1787 tarihinde Rodos'u hedefleyerek Midilli Eskiros ve Kos adalarını keşfe çıkmışlar. Ee, yolculukları sırasında şiddetli rüzgü, rüzgarlar, fırtınalar nedeniyle e, Rodos'a varamadan Marmaris körfezine sığınmak zorunda kalmışlar. Ve burada da Karya bölgesinin ilk liman kenti olan Kresa'nın e, kalıntılarını görmeye gitmişler. Ve yeni bir tür bulmuşlardır kalıntılar arasında sarı bir firtilara yani ters lali aslında ve e, Tulipa torpiana diye isimlendirilir bu terslerle son derece nadir bir tür. E, aslında bu e, tür biliyorsunuz Van ve Hakkari bölgesinde yetişen bir e, çiçek e, ve nesli tükenme e, tehlikesi e, altında olan bir tür. Aslında bu Karya bölgesinde bulunmuş olması bana ilginç geldi. E, bunun da hem çizimini hem de Herbarum örneğini paylaşacağım sizinle Twitter'dan. E, Sonraki gün hava değişmiş, e, rüzgar dinmiş, onlar da Rodos Odası'na doğru yola çıkmışlar. Ve e, 264 yıl sonra bile St. John Sövay, e, Şövalyeleri'nin izlerini görebildikleri artık Osmanlı'nın hüküm sürdüğü bozkır bir adadır onların gördükleri. E, oradan Kıbrıs'a doğru yelken açarlar ve antik kent, e, antik kent Famagusta'da bu, bu kez e, Arup Diyos bitkisini. Ee, yani Arum ailesinden yılan yastığını e, bulmuşlar ee, ve James Edward Smith tanımlamıştır bunu e, Flora Greca'da. Ee, bu bitkinin pişirildiğinde yenebilir olduğunda not etmişler. Ee, yılan yastığı şifalı mı aynı zamanda zehirli de olabilen bir bitki türü. Ee, Kıbrıs'tan sonra bilim ekibi Atina'ya döner ve 30 Haziran'da da Parnassos Dağı'na tırmandırlar. E, korunaklı alanlarda hala kar olduğunu görüp şaşırdıklarını da not etmişler. E, Hawkins, e, burada çobanlarla konuştuğunda e, Dioscorides'in kullandığı bazı bitki isimlerinin sözel kültürle kuşaktan kuşağa e, aktarılarak yerel dile de geçtiğini e, fark etmiş, onu not almış. E, üzerinde e, kimi kalıntıların da olduğu delfiden geçerken e, tepelerde yetişen e, Defne ailesinden güzel kokulu Daphne Casimney e, bitkisini Tespit etmişler e, Eylül gelince de ekip Patras'a ulaşıp oradan da topladıkları Bitki örnekleri ve çizimlerle eve doğru Yola koyulmuşlar e, Bir buçuk yıl içinde dolaştıkları Doğu Akdeniz'in bu yörelerinde e, Siptop ve ekibi e, 2000'den fazla Bitki örneği toplamış e, Ona refakat eden Ressam Bauer ...bin kadar bitki resmi, 363 hayvan resmi ve 131 manzara resmi çizmiş. Ee, Asuman Baytop makalesinde e, Sip e, Anadolu'nun hangi bölgelerini gezmiş olduğu hakkında bir bilgi edinmek için... E, ...Flora of Turkey ve Flora Orientalis içinde yer alan Anadolu örneklerinin yayılış kayıtlarını e, taradığını yazmış. Şöyle diyor makalesinde... E, Flora of Turkey'deki örneklerinin sayısı azdır. 50'den fazla değildir. E, fakat 36 gibi büyük bir kısmı tip örnektir. Tip örneklerin 25 Uludağ'dan, e, 3'ü İstanbul'dandır. E, Flora Orientalist'teki Sip e, Anadolu'da e, Anadolu örneklerinin sayısını 287 olarak saptadık. Her iki eserdeki Eylülüş kayıtlarından Siptorp'un Anadolu'da e, Bitinya, Frigya, Lidya, Karya ve Likya bölgelerinde bulunmuş e, Uludağ ve Manisa Dağı'na çıkmış olduğunu öğreniyoruz. E, Siptorp'un materyali üzerindeki kayıt eksiklikleri onun e, verimli olmakla beraber heyecanlı, aceleci ve belki de hafızasına fazla güvenen bir toplayıcı olduğu izlenimi vermektedir, diye yazmış. E, top ve Hawkins... Ee, 1794 yılında Yunanistan'a ikinci kez seyahat ederler ama bu kez Baver Londra'da kalmış. Ee, Baver burada yaklaşık 5 yılını Oxford'da e, bitkilerin son derece gerçeğe yakın renkleriyle sulu çizimlerini yapmaya başlamış. Ee, bu çizimler de son derece iyi korunmuş biçimde yine Oxford'daki kütüphanede korunuyor bugün. Ee, kalite açısından bakıldığında e, bitki ilüstrasyonları arasında tüm zamanların en iyi işleri arasında sayılıyor. Ee, 1794 yılında Bauer aynı zamanda ilk yedi cildin kapaklarının taslaklarını da hazırlamış. Ee, Ferdinand ve Franz Bauer'in 1786'dan önce yaptığı ilk ciltlerde yer alan birçok illüstrasyon manzara görüntüsüyle de eşleştirilmiş. Ee, Siptor ve Hawkins İkinci Yunanistan seyahatinde bu kez kışı Atina'da geçirmiş ve İngiltere dönmeden önce baharın ilk günlerini karşılamışlar e, karşılanmışlar. E, İngiltere'ye ulaştıklarında da Siptorp e, uzun süren göğüs ağrıları, soğuk algınlığı, öksürükle kendini belli eden bir akciğer hastalığına tutulmuştur. E, Verem ve dizanteriden rahatsızdır. 1796 yılında 38 yaşındayken maalesef hayata veda eder. Ee, ...hayattayken emeline ulaşamaz ama emlakının tüm gelirini e, kitabın tamamlanmasında kullanılmasına vasiyet eder. Ee, Osmanlı topraklarına yaptığı yolculuğun yorgunluğunu üzerinden atamayan Siptorp'un ölümünden sonra... E, ...James Edward Smith e, bitkileri tanımlama işini devralır ve onların tanımlamalarını yazmaya devam eder... E, Smith, İngiltere'de in dönemi yine tanınmış bir botanikçisi e, ve Sipdorp'un da yakın arkadaşıdır. E, Carl Linnaeus'un e, herbaryumunu, kitaplarını, e, mektuplarını ve diğer e, e, bütün belgelerini İsveç'teki varislerden satın alarak İngiltere'ye kazandırmış. Bir e, Linnaean Society kurarak bu derin başına geçmiş bir botanikçidir. Smith. E, Sipdorp'un Notları, günlükleri ve örnekleri son derece dağınıktır. E, Elias da çok okunaklı değildir. Belli ki hafızasına güveniyor ve erken ölü vermeyi tabii beklemiyordu. Smith buna rağmen inanılmaz bir azimle e, ana ciltlerdeki tüm bitkilerin tanımlarını tek tek yazmış. Onun vasiyet ettiği gibi Pro, Prodromus bölümü için yani yazısı olan bölüm içinde e, Siptorp'un Yunan bitkileri listesini almış. E, Linhouse ve Torneford'dan yapılan alıntıları da eklemiş e, 6 cilde yenildikten sonra 7. cildin ilk yarısında baskıya vermiş Smith Ama daha ileri gitmeye ömrü e, yetmemiş maalesef 1828 yılında hayata veda etmiş e, Smith'in ölümünden sonra da 7. bölümü e, Bauer ve Flanders ile Avustralya seyahatinde de gerçekleştiren Robert Brown e, tamamlamış ve kalan son üç cildi de Hawkins'in yakın arkadaşı olan, e, yine Bauer'le yakın çalışan John Lindley tamamlamış. E, Lindley de e, son bölümlerde Dioscredis'in e, Demateria Medica kitabındaki Yunanca isimleri ve yaygın kullanan yerel adlarını eklemiş. Her bir cildi iki fasikülden oluşan. 10 ciltlik ve toplam e, 966 renkli levhadan oluşuyor e, Flora Greca ve birçok ünlü bugüne dek yapılmış e, resimli Flora kitaplar arasında en ünlü ve hatta en pahalı olanlardan biri. E, birçok nedeni var tabii e, böyle olmasının. Biri boyutların büyük olması. E, her sayfada elde renklendirilmiş büyük ebatta tek bir bitki resmi var. E, bakır levhalarından gravürlerden baskılardan renklendirmeden soru bir sorunlu. Ve ayrıca her cildin kapağında da e, farklı çiçeklerden bir çelenk resmi ve ait olduğu coğrafyayla ilgili ve yolculuklarının durak noktalarında gösteren klasik bir manzara resmi var. Ve de oldukça e, bilimsel kesinlik açısından son derece e, doğru ve e, ve burada görselleştirilen birçok bitki türü de o zamanki birim için yeni sayılıyor. Bu anlamda gerçekten çok değerli bir kitap. Evet sevgili dinciler, bugün size John Sipthorp, Ferdinand Bauer gibi tanınmış botanikçi ve ressamların Yunanistan'a ve Osmanlı topraklarına yaptıkları keşif seyahatinden bahsettim. Buldukları türlerden ve ortaya çıkması uzun yılları bulan müthiş Flora Greca'yı anlattım. Botanikçi 'daki keşif yolculuğumuz bu haftalık sona ermiş bulunuyor. Sosyal medya hesaplarımı da tekrar hatırlatmış olayım. Ee, botanitopia.gmail.com elektronik post adresim aynı Twitter ve Instagram hesaplarım da var. Buradan her zaman bana ulaşabilirsiniz. Tekrar görüşünceye dek sevgiyle ve duayla kılın. Botanitopia